açık kastedi. Uluslararası Grand Ting ödülünden bahsetmiştik bu hafta programlarımızın başında. Uluslararası Grand Ting ödülünün 4.'sü geçen cumartesi 15 Eylül'de İstanbul Cemil Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen bir törenle verildi. Ve biraz önce Cengiz Ahtar'la da söz ne diyorduk? Uluslararası e ödülü Rusya'dan Memorial topluluğu adına Memorial İnsan Hakları Merkezi Direktörü Alexander Cherkasov aldı. Türkiye'den de İsmail Beşikçi aldı. Bunun kısaca haberini vermiştik pazartesi günü hatırlanacağı üzere. İsmail Beşikçi yıllarını bu meseleye, Kürt meselesinin derinlemesine incelemesine vermiş hem bir e, sosyolog olarak, bilim insanı olarak hem de aynı zamanda bir aktivist olarak ömrünün önemli bir bölümünü hapishanelerde de geçirmiş, çok e, cesur bir e, entelektüel sorumluluğu olan bir kişi ve İsmail Beşikçi'nin şimdi ödülü, hiçbir ödül kabul etmeyen İsmail Beşikçi'nin bunu onurla kabul ettiğini belirttiği ödülde E, törende yaptığı, e, ödülü alırken e, yaptığı konuşmanın tamamını da e, vermek istiyoruz. Tarihi bir önem taşıyor. E, bunu dinleyelim şimdi. 2012 yılı Uluslararası Granting ödülü sahibi İsmail Beşikçi. Oslar arası Granting vakbının baş, değerli başkanı, değerli jüri üyeleri, ödül komitesinin değerli başkanı, değerli konuklar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Granting'i sevgiyle anıyorum. Her zaman insanlara sorumluluk da yükler. Bu sorumluluğu da taşımaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, özür. Hani, siyaset adamları özür diliyor ya zaman zaman. Bu hiçbir konunun çözümü değildir arkadaşlar. Özür hiçbir sorunu çözmez.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 nüfus, Ermeni nüfus çürütüldü. Ermenilerden falan taşınmaz mallar işte diyelim Ege, diyelim Bitlis'te, diyelim Muş'ta, Diyarbakır'da Siirt'te diyelim bunlar bölgedeki diyelim Kürt ağalarının, Kürt aşiretlerinin önemli bir kısmının eline geçti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 yağmaladığınız için, o malı yılların yağmasına katıldığınız için devletin bu görüşüne de evet diyorsunuz. Eğer de evet demiyorsanız zaten devlet sizin o malları kullanmanı da izin vermez. O bakımda bu tür bunlar iç içedir. Birbirleriyle ilişkilidir. Birbirlerinin hem nedenidir, hem sonucudur. O bakımdan işte Ermenilerle ilgili bir sorun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 bilincine vardığı için, kendi başlarına nasıl bir felaket getirilmiş, bunun mümküne vardığı için öbür halklara daha az zarar verme ve öbür halklara karşı daha anlayışlı davranma tutumuna sahip olacaktır. Bu hakkında toplum bilincinin, tarih bilincinin gelişmesi bu araştırma, inceleme süreciyle çok yakından ilgilidir. Anlayışın gelişmesi, hem halklar arasında anlayışın gelişmesi, hem de herhangi bir halkın farklı kesimlerinin arasında anlayışın gelişmesi böyle gerçekleşir arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar bir ulus tarihinin belirli bir döneminde bölünmeye, parçalanmaya, paylaşılmaya böyle bir operasyona uğradığı zaman bu ulusun yapısında çok büyük bir travma yaratıyor. Kürtlerin böyle bir sorunu vardır arkadaşlar. Bölünme, parçalanma, paylaşılma insanların diyelim iskeletinin parçalanması gibidir, beyninin dağılması gibidir. Ermenilerin de böyle bir sorunu vardır. Rus Ermenistan'ı, Osmanlı Ermenistan'ı Ermenilerin gücünü kırmıştır. Rusya, Osmanlı, İran arasında Ermeniler bir güç olamamıştır. <gülüyor> yani bir kere bir ulus tarihinin belirli bir döneminde böyle bir politikaya böyle bir operasyona uğradığı zaman bu kendisini çoğaltan bir yapı oluşuyor. Yani bölünme, parçalanma daha da büyüyor, daha da yaygınlaşıyor, derinleşiyor. İşte bugün Kürtel'i görüyoruz. Ortadoğu'nun Doğu'nun ortasında Kırk milyona yakın bir nüfus, ama küçücük bir siyasal statüsü yok. Uluslararası ilişkiler işte mayın tarlalarıyla, dikenli tellerle, görevleme kuleleriyle, iz tarlalarıyla bölünmüş. Bu ne? bölünmenin, parçalanmanın devam etmesi, derinleşmesi, yaygınlaşması istediyor Burada, bunların üstünde nasıl gelebiliriz? İşte araştırma, inceleme ile arkadaşlar. Burada, ifade özgürlüğü çok önemlidir. İfade özgürlüğü çok önemlidir. İfade özgürlüğü herhangi bir toplumun, arkadaşlar, herhangi bir devletin çağdaş, medeni bir devlet olmasının temel göstergesidir. Yani diyelim yollar, baraklar, fabrikalar, Büyük, büyük binalar çok katlı, büyük büyük binalar bunlar çağlaş medeniyetin göstergeleri değildir. Çağlaş medeniyetin temel göstergesi o toplumun ifade özgürlüğüne sahip olmasıdır. İfade özgürlüğüne sahip olduğu zaman toplum bu ne demek? Bu şu demektir, eğer bir toplumda ifade özgürlüğü kurumlaşmışsa, özgür ve kurumlaşmışsa, resmi ideoloji yoktur demektir. Resmi ideoloji de yok. Resmi ideolojinin olmaması çok önemlidir. Yani res, resmi ideoloji, demokrasinin önündeki en önemli engeldir resmi ideoloji. İfade özgürlüğünün kurumlaşması o toplumun, o devletin diyelim bocunacağı bir şeyin olmadığını gösterir. İfade özgürlüğünün olması toplumda özgür kurumlaşması, o toplumda yolsuzlukların, dolandırıcılıkların, rüşvetin olmaması veya olduğu zaman şiddetli bir şekilde tebki görmesi, yargılanması demektir. İfade özgürlüğü çağlaş medeniyetin en önemli göstergesidir arkadaşlar. Tabii toplumsal bilimler bakımdan çok önemli toplumsal bilimler dediğimiz zaman işte Türkiye'de çok yoğun baskılar söz konusudur toplumsal bilimlere karşı. İşte 1940'ları düşündüğümüz zaman Beyci Boran Niyazi Berçet değil mi? Öyle baskılarla, zulümlerle karşılaşmıştı i̇şte üniversitelerde. 1970'lerde oya Oyabaylar, arkadaşları benzer operasyonlarla karşılaştılar. Bugün de işte Pınar Selek gibi Müge Turcuoğlu gibi genç araştırmacılar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 İşte sarmaşık derneği var, göçler var, onlarla ilgilendi. Tabi bu, bunlarla ilgilenmek ne anlama geliyor? İşte, hainmeçhul cinayetler nasıl gerçekleşti, köyler nasıl yapabilir, bu? aileler nasıl mağdur oldu? Diyelim köyde toprakta toprak da var, su da var ama siz onlardan yararlanamıyorsunuz. işte şehirlerin varoşlarında, mağdur bir yaşam sürdürüyoruz. Herkesin suyunuz da var, toprağınız da var, ağacınız da var, bahçeniz, her şeyiniz var. Tavuklarınız da var. Öyle. Ama işte oralarda ilgilenemiyoruz, oralara gidemiyoruz. Diyelim Bursa, diyelim İstanbul. Buralarda mağdur bir yaşam sürdürüyorsunuz. İşte bu Getsuzcuoğlu gibi araştırmacılar arkadaşlar. Bu çocuk, bu köyleri yakılan, yıkılan ailelere çocuklarıyla ilgilen İşte Sarmaşık Derneği'nde çalıştı. Göçler'de çalıştı. İşte bütün bunlar devletin, hükümetin hiç istemediği konular. Çünkü ifade işte, özgürlüğü bunun için kısıtlanıyor. Yani gerçeklerin araştırmasına engel olmaz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 Toplumsal dinamikleri, toplumsal talepleri pek dikkate almıyor. Toplumsal dinamikler, toplumsal talepler dikkate alınmıyor. Bunlar yokmuş gibi düşünülüyor. Çok ağır bir takım idari, cezai yaptırımlar söz konusu oluyor. Dilerim, bundan sonra e, yargı, Türkiye'de yargı toplumsal talepleri Toplumsal dinamikleri de dikkate alır. Bunları yasaklayıcı değil. Bilakis bunların daha da örgütlenmesine, gelişmesine yardım edecek tutumları benimse. Hepinizi sevgili selamlıyorum arkadaşlar. <gülüyor> sevgili sevgili Evet İsmail Beşikçi Uluslararası Ranting Ödülü'nün Bu seneki Türkiye'den sahibi oldu Ve onu ödülü kabul ederken Yaptığı konuşmanın tamamını Bu tarihi nitelikler Taşıyan, tarihi nitelik taşıyan Konuşmasının e, Tamamını size Sunmuş oldu. Pazartesi günü Küçük bir bölümünü sadece vermi, Vermiştik İfade özgürlüğüne sahip olan ve bunun kurumlaştırılmasını sağlayan toplumlar ancak Çağdaş medeniyetin parçası olabilirler dedi. Açık gazte.